Bir, bir zahid kişi namaz esnasında nasıl olduysa salatü selamu beygamberlere okumayı ün ettir. Kavim-i Kâhit'den sonra salatü selamu kuşu. Allah'ın sallallahu anh'ın Sonra o gece manada Resulullah'ı gördük. Sallallahu aleyhi ve sellem'i. Efendimiz ona yüzler vermişler. Yüzler vermişler. O zat demiş ki ya Resulullah beni tanımadınız mı ben, siz Dersiz ünnetinizde. Hayır seni beni tanımadınız beygamberimiz. Ama demiş ya Resulullah biz alemleri işittik ki Peygamber ümmetini baba evladını tanır gibi tanır gibi bir şey dedi. Nasıl huzur tanımazdı diyince Cenab-ı Peygamber buyurmuş ki alimler doğru söylemişler. Amma sen bana salavat vermeyi unutmuş. Bana diyor. bana muhabbet, biz muhabbet edeyi tanırız demiş. Biz bana muhabbet edeyi tanırız demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet bizi iki cihanda acil edecekmiş. Bu da bu muhabbette Resulullah'a verilmişsin Yiyerek, Peygamber'in sünnetine, vesiretine, aline, eshabına, enzalarına muhabbetle bu iş mümkündür. Mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve resullemin çizdiği yol ki o yol İslam yoludur, şeriat yoludur, hakikat yoludur, yoludur, hak yoludur. bu işle başlar, nihayetli hakkı zahsında tamam olur. FİMAKAM SİZAN'ına ilişir, Resulullah'ın sohbetiyle,